قال Teala, تعالى في Aziz, العزيز Allah ﷻ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ ﷺ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﷺ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﷺ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﷺ عَلَى الْكُفَّارِ ﷺ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ﷺ İlahi Ahir el Aya, Birkaç haftadan beri size dinim en ince noktasını ve esrarını fahşetmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Dinin en ince noktası muhabbettir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Cümle mevcudat, görünen ve görünmeyen alemler, bilinen de bilinmeyen alemler, görünen ve görünmeyen alemler. Hepsi bunlar Hazreti Peygamber'e Allah-u Teala Hazretlerin muhabbetinden meydana gelmiştir. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Resul-i Ekrem bizim peygamberimiz Allah'ın sevgilisi, mahvub ilahi sebebi hirkati alemdir. Bu alemin sevdiği Onu Onun için ibadet ve taatla Resul-i Ekrem de beraber bulabilirsin. Hatta bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Birbirinizi sevmedikçe ben bu hadisi daima söylerim. Çünkü en mühim şeyler bunlar. Hazine çok geniş fakat miftah olmayınca hazine, hazineye vası olunmaz. Anahtar olmayınca yani. Bundan anahtardır. Bir alay kitap, bir kamyon dolusu kitap fakat bir kelime o kitapların anahtarıdır. Esra'lıdır. O bir kelimeyi anlatmak için o kadar kitap yaz yazılır. Onun için İmam Ali Keranallahı ve Haydar-ı Efendimiz... El ilmi noktatun keserihel cahilun buyurmuşlar. İlim bir noktadır. İlim nedir? İlim Allah'ı bilmektir. Allah da Allah ile bilinir. Cahillere bildirmek için çoğaltılmıştır. Çünkü kellimün nasi alâ kader vukulhindir. Her hitap ettiğimiz söz karşımızdaki idrakime göre hitap etmemiz lazım gelir. Anahtar bazı şeyler. Şimdi bu anahtar işte. Diyor ki peygamberimiz birbirinizi sevmedikçe yani sen de la ilahe illallah diyorsun, sen de la ilahe illallah diyorsun. Bu kelimeyi tayyide mübarekeyi lisanen söylüyorsun, kalbine de inanmışsın. Buna mümin derler. Lisanen söyledi, kalbiyle tasdik etti. Buna mümin derler. Lisanen söyledi, kalbiyle tasdik etmedi. Münafık derler. Ne lisanen söyledi, ne kalbiyle tasdik etti. Buna da kafir derler. Lisanen söylemedi, kalbiyle tasdik etti şeriyat nazarında kafirdir. İndi ilahide mümindir. O da tabi İslam'ın hürriyeti olan yerde böyle şey saklanmaz. Öyle bir yer yaşarsın ki İslamlık bir kabahat olur. Müslümanlık bir kabahat olur. Allah demek kabahat olur. Kur'an-ı Kerim okumak kabahat olur. Öyle bir yerde olan İslam'ını saklayabilirsin. Zahir de söylemersin. Evet, kalbinden Allah'a bağlanırsın. Sana mühim şeyler söylerim. Resul-i Ekrem diyor ki şimdik iki la ilahe illallah diye. İki kişi yani. Yani cemiyet çoğaldı. Her La ilahe illallah Muhammed Sullah diyen senin kardeşindir. Bunlara hitap ediyor Peygamber hepimize. Daha resul Ekrem zamanından kıyamet kopuncaya dek, gök yarılıncaya dek, yıldızlar dökülüncaya dek, kabirler eşeğince dek, denizler kaynayasıya kadar vahşi kuşlar haşoluncaya oluncaya dek. La ilahe illallah diye diyemine hitap ediyor. Birbirinizi sevmedikçe bir daha söylüyorum. Birbirinizi sevmedikçe Mümini kâni olamazsınız, iman etmiş olmazsınız Allah'a. Birbirinizin aleyhinde, birbirinizin hasetliğinde, Müslümanların başına gelen bu felaketler, bu belalar nedir biliyor musun? Lisanen tevhide geldiler, manen tevhidi bozdular. Ondan belaya uğradılar. Nasıl belaya uğradılar? kavm Allah tufan gönderdi, onları boğdu kavm Kalmış faibada ateş yağdırdı. Tepelerine, yağmur yerine. Bak ne söylüyorum. Bunlara var bize yok zannetme sakın ha. Sana da tufan gelebilir. Bana da tufan gelir. Bana da yağmur yerine, gökten ateş yağar. Kar yerine taş yayabilir. Allah'tan kork. Terazini doğru tart. Ölçerini doğru tut. adaletten ayrılma. Adil ol. Mazlumu, yoksuluğu, Garibi kimsesizi ezme. Kimsesizin sahibi Allah'tır. Sen de onun intikarı bırakmaz. Bir gönlüne çıkarır seni. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İşte müminler birbirlerini de sevmediler. Daha sonra Hz. Ali Kerim zamanından daha ondan bir halife evvel Hz. Osman zamanında Müslümanlar arasına nifak girdi. Yahudiler nefak soktular İslam arasına. Daha bidayetten soktular ya, neyse o pek kuvvetli olmadı. Ebu Bekir Sıdık Hazretleri'nin helafeti ve onun sırk sadakati ve Resulullah'a kurbiyeti, Peygamber olan muhabbeti, Resul-i Ekrem'in olan muhabbetiyle fitne biraz uyudu. Onun üzerine Ömer geldi radıyallahu anh Hazretleri ki bugün Ömer'den yine bahsedeceğim. Geçen hafta ondan bahsetmiştim. Hacı Ömer'in de kamçısı, adaleti, Kılıcı, Ömer'in iki kudreti vardı. Kılıcı vardı kafire karşı, kamçısı vardı içerideki bulunan zalime karşı. Ters kullanmazdı. Yani kılıcı kendi milletine, kamçıyı kendi milletine kullanmazdı. Kafire kılıç, zalime, vatan içindeki bulunan zalimlere, hainlere kamçı vururdu. Ahkamı yerine getirdi, kanunu yerine getirirdi. Hatta kendi evladına dahi aynı şey yapmıştır. Resul-i Ekrem söylüyor şimdi, iyi dikkat et, kulağını benden yana ver. Birbirinizi sevmedikçe, böyle haset ettikçe, birbirinizin aleyhinde bulundukça, ki Müslümanlar o zaman başladı, işte Osman zamanında başladı bu iş, hadise. Bunu Yahudiler yaptılar. İslam arasında rifat soktular. Zavallı, zayıfül bünye, İslam'ı anlamayan, hakkıyla İslam'ı anlamayan, anladığınız anladığımızda nedenleri sapıltarak, fitne otma İslam arasında Müslümanları birbirine kırdırmaya başladılar. Hasetlik, düşmanlık çıktı arada. Halbuki, ''La ilahe illallah benen nur'da hiç düşmanlık olur mu hiç?'' Muhammed Resulullah diyen bir güne ududa nasıl sen o karşı şeyi elinden vurabilirsin? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir ağza nasıl yumruk vurabilirsin? Nasıl onun kafasını kesebilirsin? Müslümanlar birbirini kırmaya başladılar maalesef ve devam etti bu. Sonra bir zaman gene bir toplandı Müslümanlar. Bir geldiler. Akılları başına geldi. Gene dünyaya hakim oldular. Sonra gene fitne girdi aralarına dünya metağı. Çünkü dünya meta, bak efendiler iyi ve darılmayın bana. Misalim biraz çirkin olacak ama yerinde. Dünya meta bir kemiğe benzer. Ona tamah eden, kemiğe eden kimdir bilir misin? Köpeklerdir. Kimin ameli köpekse kemiğe tamah eder ve büyülene sırırlar. Sen köpeklerine yerleştirirsen girme. Tenlara dur biraz. Hakkını yedirir manasına değil. Hakkıyla mümin ol. O vakit hayr-i göreceksin. Her şeyi seçeceksin. Çok insan göreceksin. Zahirde insan hakikatte kimi maymun, kimi domuz, kimi yılan, kimi akrep, Zahirde insan. Allah gösterecek, perdeyi kaldıracak sana göreceksin burada. Ama söyleme sakın ha. Kimsenin yüzüne vurmak kabahatını. Allah nelerimizi görüyor, nelerimizi biliyor, hiçbir zaman suçumuzu ortaya koyup bizi rezil etmiyor. Örtüyor Allah. Settardır. Sen de setreyle. O makama ileriştemeye. Emin'in Divan makamından sen gene seyrettin. Sen başkasının günahını ört ki Allah senin günahını örtsün. Halkın günahını açarsan senin de günahını açarlar sonra. Seni i̇şte derece ederler. Ben de kaduk kaduk çalma kapıyı çalarlar kapıyı. Kapıyı çaldın mı çalarlar. Namusa ayırda ilişirsen ilişirler. Kafana bunu koy. Çalarsan çalarlar. Hiçbir şey yerde kalmaz. Hepsi zahir olur. Hatta sözlerimiz, işlerimiz hepsi kıyamette bir şekle gerek huzurullah'a gelecektir. Bugün tem bunu ispatla başladı, çalışıyor. Muhabak olacaklar. Ne diyorum olacağını Hazretleri? Heme akalif alimü deharı kerdet ender ruzu mahşer. Sözlerde işler hepsi bir şekilde bürünerek yörü kıyameti kıyamette önümüze gelirler. Allah defterine kaydediyor zaten fotoğraf. Kudret fotoğraf makinesi çekiyor film. Olduğu gibi her şeyi, her şeyi çekiyor. Hiç gizlemiyor bir şeyi. Yarın yakın zamanda önümüze koyacaklar bunları bizi. Bunları düşün göz önüne getir. Atmıyoruz, uydurmuyoruz. Hak söylüyoruz. Göreceksin yakın zamanda. Günahına istiğfar et. Allah tövbeleri kabul eder. İyi adam ol. Çalış. İyiliğe çalış. İyi olmaya çalış. Ahlakınla mücadele et. Gazayı ekber kıl. Nefsinle harbet. Kötülüğe gitme. Cinaya, içkiye, kumara, fenala, insanların kabahatini aramaya dolaşma. İnsan ol. Ölüm var. Ölüm var. Ölüm var. Yakın zamanda eline yan tutmayacak. Seni bir can bindirecekler. Dostların omuzunu alacaklar. Düşmanların gülecek. Dostların ağlayacak. Seninle amelin baş başa kalacak yakın bir zamanda. ne olacak bu. Yıldızların dökülür. Tövbe kapın kapanır. Nefes alır veremezsin. Malının mülkünden seni dur ederler. Çılçıfak soyarlar. Hatta ayağına bir çorap dahi vermezler giymek için. Cahil diyor. Başına bir takke geçirmezler. Çılçıfak yalmayak başı kabak. İki arşın kafenden kısmet olursa seni götürüp bir harabeye atarlar. Översen o da bırakır ve dönerler. Dayakların ayaklarının sesi kabir çıkmadan melekler gelir sana, sana bu hayatın hesabını sorar. Unutma bunları. Buradan girip buradan çıkmasın. Olacaktır bunlar böyle olacaktır. Ebu Suleyman buyuruyor ki birbirini sevmedikçe, birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bunun manası birimiz hak ve hukukuna gayetmek lazımdır. Bugün durumda çok azgınız. Şu bu diye konuşmuyorum. Ortaya söylüyorum. Herkes kulağını alsın ne düşünsün. Benim sözüm onda varsa o işi terk etsin, etsin. Yoksa Allah'a şükretsin, hamd Elhamdülillah ben de yok diye. Ben de öyle yapacağım. Ben de kusur görürseniz gelin bana söyleyin. Kusursa ben tövbe eder dönerim. Kusur değilse senin hakkında Allah'a istiğfar ederim. Mal satanlar bile mallarını Parayı alıp malı vermeyecekler. O hale getirdiler işi. Haram, helal diye bir şey yok. Doldurayım var yalnız. Aziz dostum. Bir adam çıktı pazar yerine mal büyük diye, para diye yılan çıyan doldurdu. Farkında bire değil. Bunun gibidir bu. Para şeklinde yılanları dolduruyorsunuz sen. Çuvalın içerisine, hayat hayat çuvalına, Arada götüreceğiz şimdi. Kıymet çıyanı İyi şeyler al. Aldığın şeylere iyi bak. Yılan çıyan doldurma çuvalar. Ondan gideceğiz şimdi ahirete. Parayı alıyoruz karşısına bir şey vermek istemiyoruz. Hilekellik yapıyoruz. Çalıyoruz, çırpıyoruz. Kime? Soruyorum kime? Şu makam Muhammediyet'te yemin ediyorum ki esnafımın sözlerine itimat ederek düşmanlarımız için topluyoruz bunu biz. Bu rızık değildir bu. Düşmanlara bırakacağız. Düşmanlara bakacağız. Nedir bu kadar hızlı hızlıymış? Hakkını hak et. Ver doğru konuş. Doğru yap işi. Doğru ol. Doğru öl. Zaten doğru ölmez. Olur. Ham kalmaz. Olur. Ölmez. Hayvan ölür. Kafir ölür. Mümin olur. Mümin olan olur. Olur. Olmuş adam olur. Erer yani. Olmuş. Ergin. Olmuş. Ermiş olur yani. Allah'a erer bu alemde. Böyle yapmıyoruz biz. Hile, hurda, yalan, dolan, ben kazanayım o ağlasın. Hele ev sahipleri. Allah'tan korkmaz mısınız? Mal mülk sahipleri. Malın mülkün sahibi Allah'tır bile. defa ya. Ne bu kadar? Nedir zorun? Bir memur geldi. 30 bin lira aylığım var Elim 30 bin lira geçiyor. Vallahi billahi ben dedi. 30 bin lirayı aylık istiyorlar otuz bin lira. Şimdi de çıkardı kırk bin lira. Nerede? Yiyecek, yiyecek dolandırık öteybereği dedi yani şey. Dileniyoruz dedi yani. Ya bazen de bırakıver bazı aylık içerisinde. Bağışlayıver bazen. Ne olur? Ne çıkar? Nedir? Allah için derdini götüreceksin oraya. Allah için derdini oraya götüreceksin. Dünya için topladığın burada kalacak. Düşmanların yiyecek hesabını sen vereceksin. Sözüm biraz acığa ama doğru konuşuyorum. Utanmadan diyor ki suyu kestin kiracın diyerek çıksın bezelik değil diyor. Ulan suyu nasıl kesersin? Yeşil misin sen? Suyu kesenden daha zalim var mı? Allah mescidlerini harap eden, Allah mescidine gelen yolları kesen, kutla tariklerden daha zalim kimse var mı Allah imdinde? En zalim adam, cani gelen müminleri ibadetten men eder. Zikrullah'tan men eder. Mescidini harap ettiğin çalışır. Suyu keser, suyu vermez. Allah'tan korkmuyor musun su vermeye? Düşmanın olsa su vereceksin be. İşitmedin mi ceddini? Kozoda Meydanı muharebesinde Sultan Murat padişah dolaşıyor yaralıları o komün komünist bilir hepiniz mi? Sırp şeyi dedi biraz su ver bana dedi. Padişah da eğildi su vermek için. Sultan, Koca Sultan düşmanına su veriyor. O vakit vurdu padişah şeydir Nasıl yaparsın bunu? Merhameti, insafı elden bırakma. Ne olursa olsun. İnsaf ve merhamet elden bırakma. Adaletten udur etme, huroc etme. Adayetten dışarı çıkma. Zatına yapılan fınallıkları affedebilirsin. Ama milletine, memleketine, dinine, imanına, iffetine, erzine, namusuna yapılan fınallıkları affetme. Allah aşkına affetme. Geliyoruz. resul buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Keseceğiz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Efendiler iman değil, böyle konuşuyoruz geçiyor bu kolay iş değil bu ha. Vallahi kolay değil. Billahi kolay değil. Eğer bu imanı kaybedersek bu alemden sonraki alemde ebediyen bir daha ölüm yok. Ebediyen cehennemdeyiz. Ateşteyiz. Allah'tan uzak bir mevkideyiz. Kötülerle beraberiz. İblisle beraberiz. İmanlı göçersek cennette Muhammed Mustafa ile beraberiz. Bu iman meselesi çok mühim. Hani iman deyince böyle öyle diyorlar bildiğin gibi değilsin. işhadeyse artık hakikati. Ahiret ebedi. Cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Buradaki dünya gibi değil. Sen okuyorsun bazı abay ecdadını. istersen bak tercimeli kuranlar var. Ondan mana bitmez yalnız. Demtazul yevme eyyuhel müjrimûn. Manası dünyadan müjrimi kafiri. Allah bir sofra kurmuş. Allah bir sofra açmış. Kainat sofrası. O sofraya her oturmuş. Mümkire, müvahhidi. Müslümanı, salihi, abidi, zalimi, haini, katili, zanisi... Her türlü sol soğudan iyi gibi yok, Beraber. Ahiretleri olmayacak. Bir emir çıkacak. Zemtazül ey eyyuhel mücrimun. Ey mücrimler. Has kullarından ayrıl bakalım. Ayrılın bakalım şimdi. Ey kafirler. Nimetimi bana şık koşanlar. Nimetimi bana karşı asi olanlar. Nimetimi yiyip benim kullarıma isyan eden asi olanlar. Kullarıma eziyet cefa edenler. Ayrılın bakalım. Has kullarımdan. İşte o vakit. Bir bölüm ağlaya ağlaya ayrılacak. Bir bölük de gülerek bir tarafa ayırılacak. Ağlayanların yüzleri kara, gözleri gök, defterleri simsiyah. Ya arkadan verilir ya soldan verilir. Gülenlerin yüzleri de nur içerisinde. Defterleri ya sağdan verilir ya önden verilir. veya hiç hesap görmezler. Hz. Muhammed'e bağışlanmışlar. Hangisini istiyorsun? Sadıklarla mı istiyorsun? Mücrimlerle mi? Bak ne diyorsun? şunu kudum ayet de hemen keseceğim dersin. Hava çok sıcak. Kısa bir hutbe yapayım dedim. Istedim, üzmeyim dedim ama zuhretli konuştum. Ve lezine ol mebiye zişan ki Muhammed Mustafa. Yukarıda da kefa billahi şehiden ey Habibim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ekmenir rusul. Ey peygamberlerin en kamili. En ekmeli. En yücesi. Ey sevdilim Muhammed. Kafirler senin nübüvvetini inkar ediyorlar. Etsinler. Kafirler çatlasın. Münafıklar patlasın. Ve kefa billahi benim şahadetim. Senin nübüvvetin hakkında benim şahidim sana kafi değil mi? Ben şahidim Habib-i Muhammed. Sen nebisin, resulsun sen. Semayı ardı senin için halk ettim. Melekler senin için cevap ediyorlar. Cennet senin için teziin olundu. Ve senin ümmetin için tezyin olundu. Arşımı senin için süsledim. ''Senin ayağının tozuyla arşın iftihar ediyor Habibim Muhammed. ''Ve lezine maahu'' Onunla beraber o peygamberle... Kimdir o maahu? Ebu bekir Sıddık Hazretleri. ''Eşiddâhu halel küffâri'' Kafirlere şiddetli olan, müminlere merhametli, kafire şiddetli. Bizim tersine şimdi. Mümine şiddetli, kafire merhametli. Sen görürsün kafir kazığını sonra. O kafir muhabbetinin nihayetini sonra göreceksin sen. Yakın bir zamanda. Evet sakın bu konuştuğundan ters alınayıp de iş karıştırma. Yani dövüş, söhbeye, hakaret mağazan günah. Bizim memleketimiz bir cennet gibidir. Bizim müminler misafirferlerdir. Misafire izzet ve ikram Allah'a izzet ve ikramdır. Hatta Resulü Ekrem menkâne-i ümünü billâhi ve yevmin ahir fel yükrün Allah da Kıyamet günü yanlar misafirlerinde hürmet etsinler, ikram etsinler diyor. Sakın ha turistlere falan böyle, Osmanlı sen konuşmuyorum ben. Sen bak tarihleri bir çevir, tarihler hepsi iyi yazmıyor tarihlerin hepsi. Kabirlerimizi, kabirlerimizi söktüler, Kemiklerimizi yaktılar, camileri yerlen bir ettiler, La ilahe illallah Muhammed sullah diyenin ağızları kırdılar. 700 senedir bizim elimizde bulunan topraklar. Desen ki Müslümanlar hiç yaşamamış gibi oldu. Bütün asarımızı kaldırdılar. Gidin yorum bakın. Hala da senden intikam almak için çocukları gibi Sen unuttun ama. Zavallı. Daha dün dün İstiklal Muharebesi'nde Şanlı ordumuz harbi kazanmadan düşman buralara gelmişti. İstanbul'un burnuna sokulmuştu. İçinizde belki var. Çınarcık yok mu? vardır. Çınarcık altını camiye doldurdular caminin kapısını kapatılar yaktılar hala yakın zamana kadar kazıkları vakte köylülerin penezleri çıkıyordu yerde yanlış olan penezler. çoluk çocuğu ha, istiyorsan Cenge hazır ol uyuma kendini bil kendini unutma nerede evet diyeceğini nerede hayır diyeceğini bilmelisin bilmezsek adam sayılmayız sonra kıyafet adam sayılırız terzinin yaptığı adam berberin yaptığı adam sayılırız sonra Nerede evet diyeceğiz, nerede hayır diyeceğiz. Nerede dur diyeceğiz, nerede yürü diyeceğiz. Acaba anlatabildim mi müminler? Birbirimizi sevmedikçe iman edilmiş olmazsınız. Seveceğiz birbirimizi. Vahdet, birlik. Renk, mesafet alamayacaksın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye senin kardeşindi, bitti. Ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Nerede söylüyoruz? Suriye Hücurat'ta. Kur'an'da söylüyor. Estaizu'la innemel müminûne ihmetun. Müminler kardeşdirler. Mümin kime derler? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen lisan ile ikrar eden mümindir. Müminler birbirinin kardeşidir. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmayız. Peygamberlerin sevgi olan Muhammed Mustafa ki bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani seyyidi arab ve acemdir. Arabun ve acemin seyyididir. Acem, Arap'tan gayrimen millete derler. Bildiğimiz İranlıya demezler yanlış. Araptan gayri millete ajan tabir edilir. Peygamberimiz hem araba hem sahibi kavimlere peygamber olarak bahsolun. Demin asa kafeten dinmez. Bütün nasa peygamber bahsolunmuş. Renk bir rık aramayacağız öyle şeyleri. Mezhettirle karışmayız öyle şeylere. La ilahe illallah Muhammedşullah dedi mi senin kardeşin de. bitti o Fazla konuşma. Araba dün çöpü var, üzümün sapı var diye uğraştırma. Kardeşin senin bitti. Hak hukuku teslim edilir. Sevmek de mana öpüşmekse, şey, cumana seyirle yani. Ters anlamazı. Hak hukuku teslim. Kimse kimsenin hakkına tecavüz yok. adle muamele. Daima iyilik. Daima ili tavsiye. Daima hakkı tavsiye. Kötülükten insanları men etmek. Tatlı sözle, güzel sözlerle. vazifelerimizim Sevmek buna derler. Öteki sevgide birincili eşek alır. Senin anladığın sevgide. Senin anladığın sevgide aşkta birincili eşek alır. Eşek birinci olur o işte. İşte böyle yapanlar Ebu Vekir-i Sıddık gibi Eşidda velel küfâre Kafir üzerine şiddetli olan Ömer gibi Ruhamâhü beynehum asvan gibi Rükke ansüden falan min minallâhi Ali gibi bunlar Resulullah ile davar olduğu gibi Bu muhabbette bulunanlar Hazreti Muhammed'de beraberdir. Sohbet-i Muhammed'e Hazır ol cennette. Sohbet-i Muhammed'e Hazır ol cennette. Resul-i Ekrem'i senersen imanın kemaldedir. Ne kabir korkusu, ne ölüm acısı, ne kabir vahşeti, ne mahşer dehşeti, ne cehennemin narı vardır. Güzel bir hayata kavuşacaksın. Huriler, klimanlar senin hizmet için olacaktır. Senin köşklerin, senin sahilerin süslenmiştir, seni beklemektedir. Hatta sana bana verilen huriler bize aşık olmuş, bekliyorlar bizi. Hazırlanmıştır. Efendim cennet sorum değil, cennete halk olundu, cehennemde hazır duruyor. Erin Allah hazırladı. Cemetin elde, hazır cehennem elde hazır. Ne ölüm korkusunu, ölüm acısı, ne kalim kabir vahşeti, ne mahşer dehşeti, ne hesapta rezil olmak, ne mizanda ağır kalmak, cehennemin arı da yok. Korku yok artık bir daha. Çünkü tüm müjdeyi alıyorsun böyle yaptığın hakikatte. Ela <gülüyor> inne evliya Allah. Allah'ın dostu oluyorsun. Ey Allah'ın dostları, la hafun aleyhim. Sizin için korku yoktur. Belahum <gülüyor> yahzenun bıraktıklarınıza mahzun olmayız. Bütün dünya senin olsan bıraksan dahi mahzun olma. Allah öyle nimet verecek ki dünya senin olduğu halde gittiğin vakitte dünya onun yanında hiç mesafesinde kalacak. cenneti giverilen nimetlere göre. Sana şaka gelmesin. Şairler bunu dile getiremezler, kaleme de getiremezler ve hayallerinden bile geçmez yani. Nimeti. Bir tek inciden Allah bir tek inciden bir sahi yapmıştır. Mümin için hazırlamıştır. Efendim bu olur mu bu biraz şeyi yani, ah ahmak adam. Münkere söylüyorum sana değil. Bu kainatı semaya baktığın vakitte son gördüğün yıldız makineyle son gördüğün yıldız dünyanın kara sularını işaret Allah bu görünmeyen alemleri dahi bir emirle hak etmiştir. Kün demişti de olmuştur bu hadiselerden. Hemen olmuştur. Allah'a bunu çok görme. Sana hazırladı Allah bunu. Kur'an-ı Kerim bunu natekle söylemektedir. Müjde olsun ey Muhammedîler. Ey Muhammed'in Resulullah diyenler, Rabbim Allah diyenler müjde olsun size. Allah imanımızı başlasın. Allah kalbimizi aşkı Muhammed'le ziynetlendirsin. Amin. Allah yüzümüzü nur Muhammed'le münevber kılsın. Amin. Ahir kelamımızı kerem-i Kur'an-ı Mecid etsin. Mahşer gününün şiddet ve dehşetinden Habibi Muhammed'in Sancı altınca muhaşer eylesin. Wallahu aleyhi ve sellem ve ihtim-i inşa